Ey müminler, biliniz ki, ilme yapılan hizmet kadar Allah'ın da makbul olan bir amel yoktur. Hele bağırsız, Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın dinine yapılan hizmeli. Buna ayıp. ufak bir kısa anlatı vereyim size öyle geçelim. Çok kötü bir adam varmış Mısır'da. Orada dere eviymiş kendisi. Mısır Osmanlı İmparatorluğu zamanında o duraklarının birisi biraz şeymiş halka karşı. Onun emrinde bulunan bir kumandan biraz böyle halka ezger cefa edermiş. Bir gece Tepdış'e çıkmış. Bir talebe de Kur'an'a çalışıyormuş gece. Kandili bitmiş. O vakit Alephi'den yok. Kandili'deki yağı bitmiş ve karanata kalmış. Dersini yapamamış yapamamış. Sabahleyin kocaya ders verecek. Öyle bakarmış mı dışarıya pencereden talebecik? Bu adam girecekken birinin arası gelmiş. O zatı yanına çağırmış. neden geliyorsun demiş. Bunun elinde fener var. Fener'i böyle tutunca o talebe okuduğu kitabın ibaresini görmüş. Yani ezberlediği şeyi unutmuş. Bakacak bağlayacak birbirine. Neyiz tekrar eder? Görünce ve bağlamış dersini yani. Sonra bu adamı vefatından sonraki bir kebisinin cennat-ı aliyatta görmüştü. Demişler ki ya o sen kötü bir adamdır. Demiş ki vallahi ben bilmeyerek bir talebeye ışık tutmuşum. Kur'an yani, dersi okunurken Allah daha dersini Aa. bilmeyerek Allah beni ondan ötürü aklıma falan buyurdu. Bak şimdi varın kıyas edicisi buna. Efendim bu olur mu olmaz mı bana mantık yürütme. Allah bahane Allah'dır, Baha Allah'a değildir. Senin mantığınla, senin aklınla, bu, bu hikayenin efendim, esası var mıdır, yok mıdır, filan filan, böyle hakikat ortaya çıktığı vakitte ilim iflas eder. Ben bunu kafaya koy böyle bir şekilde. Efendim, onun için size teşekkür tergip ediyoruz. İlme çalışanları, insani hizmet edenleri, Allah'ın kitabına raha edenleri, Allah'ın kitabına çalışanları ve insanları rahmete, ve hidayet edin onlara yardımcı olmuş ki Allah size yardımcı ola, Allah yardımcı ola. Biz söyledik, tebiliğe gidin, sizi dinlediniz. Söylediğimiz ayet, işitmek size. Yine aynı zamanda amel etmek hem sana hem bana ayet ve ile yapmak her ikimizde de farz.